Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Merhabalar Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında ben Leyla Aslan Ünlübay. Bugünkü konuğumuz e, Yeryüzü Derneği Gönüllüsü Ercüment Yıldırım. Yerçiz Derneği bundan yaklaşık bir sene kadar önce Ataşehir Belediyesi ile bir ortak proje başlattı. Projenin adı Orga Minik. Aslında bu bir tarım kursu ama çocuklara yönelik bir kurs. Ve çocuklar orada belediyenin gösterdiği alanda mümkün mertebe ilaç kullanmadan... Ee, ...tam organik değil ama organik, yakın bir şekilde üretim yaptılar ve ürettikleri ürünleri de kendi aralarında paylaştılar. İşte bu değerli projeyi Ercüment bize anlatacak bugün. Hoş geldin Ercüment. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, az önce de bahsettiğim gibi ismini söylemek biraz zor ama organik projesi güzel <gülüyor> nasıl başladı? başladı? Şöyle ki... Biz Yeryüzü Derneği olarak aslında okullara özellikle de çocuklara böyle projeleri fırsat ve olanak buldukça yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü işte bütün kaygılarımız ekolojik kaygılar zaten. Ama buna çocuktan başlayarak müdahil olmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü büyükler bir yere kadar duyarlı oluyorlar. Bir yere kadar da ne yaptıklarını çok iyi bilmiyorlar aslında. Yani İstanbul'a yakın yerde üretilmiş ürünleri... Mesela alışveriş etmiyorlar ama karbon ayak izi konusunu düşünmüyorlar. Tabii. Yani uzaktan gelen bir şeyi burada tüketmek çok fazla doğru değil. Yani orada bir çelişki de var ama bütün bunları tabii çocuktan başlayarak, en saf, en arı haliyle çocuktan başlayarak anlatmak daha doğrusu. Biz de Yeryüzü Derneği olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki projede Ataşehir Belediyesi'nin de isteğiyle gerçekleşmiş olan bir çalışma. Adı aslında çok güzel, Orga Minik. O organik ve minik bahçıvanların birleştirilmesinden çıkan bir isim aslında. Bütün süreci orada çocuklar yürütüyorlar. Bizler yalnızca yönlendirme yapmış oluyoruz. Dediğim üzere belediyenin İçerenköy'de Sanat Kültür Eğitim Merkezi'nde sağladığı bir alanda resmi bir kurs programı olarak devam ediyor. Mayıs ayında 21'inde başladık. Gün dönümünde başladık. Hmm, çok güzel. Herhalde evet bir iki hafta içerisinde bahçemizi bozacağız artık. Ve kışlığa doğru dönmüş olacağız. Ekim ayından sonra da eğitim sezonu boyunca hazirine kadar devam edeceğiz. Ataşehir'de oturanlar için belki bu bir duyuru olur. Şu anda İçerenköy Sanat Merkezi bu kurs için kayıt almaya başladı. Hmm. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Yeni kurs dönemimiz Orada tabi tohumları ve fideleri de çocukların kendilerinin doğal ürünlere ulaşabilsin diye atalık tohumlardan üretiyoruz. Evet, nereden temin ettiniz mesela fide ve tohumları? Şöyle benim mesela en ilginç olabileceği söyleyeyim. E, pembe domates ağından gelen domates tohumları vardı bende. Altı güzel. yıldır ben e, üretiyorum ve sürdürülebilir yıldır. olmasını sağlıyorum çoğaltarak. 1950 yılından beri geldiği kayıt altına alınmış bir pembe domates tohumuydu. Biz onu orada çocuklara tabi bu bilgiyi vererek ürettirdik. Hı. Önce tabii küçük bardaklarda onun fidelenmesini gördüler, ellerinde gördüler. Sonra da fideleri yine belediyenin de katkılarıyla bizim dernekten de zaman zaman bulduğumuz atalık tohumlar ki bunlar tohum takasından elde ettiğimiz... Kent Bahçeleri projesi kapsamında da çoğalttığımız fideler aracılığıyla belediyenin de bir kısım bulduğu yine e, hibrit olmayan doğal kesinlikle zaten e, o süreçte olan fidelerden e, fide ekimini yaptık. Peki e, çocuklar e, hasatı da beraber yapıyor. Kesinlikle Sizden, çocuklar bütün süreci gördüler zaten. Şu çok ilginç. E, öncelikle orada birçok şeyi öğreniyorlar. Hmm. Tabii ki e ...belediyenin de amaçlarından bir tanesi ailelere de ulaşabilmek. Bu eğitim aracılığıyla ailelere direkt ulaşma şansı bulduk. Mesela şu beşlik, on litrelik damacanalar olur. Evet. Mesela onların üstünü keserek içerisine patates ektik çocuklarla birlikte. Yine organik üretim yapan Ankara'da bir üreticimizin sağladığı patateslerdi onlar zaten. O damacanaları biz üst üste koyarak bir adam boyuna kadar yitirdik ve içerisinde patatesler tabii ki büyümeye başladı. Şimdi zaten ya önümüzdeki hafta ya sonraki hafta patatesleri hasat edeceğiz. Bu çocuklara büyük bir ilgi ve şevk verdiği gibi büyüklere de şöyle bir şey e, akıllarında canlanıyor. Ben evimin balkonunda bunu yapabilirim. Tabii canlanıyor. ki. Yani çok küçük bir alan işte düşünün yani 10 litrelik bir damacanın kapladığı alan bir yere koyuyorsunuz ve boylanıyor. İşte 5-6 ay sonra da patates yiyorsunuz. Şimdi çocuklarımız onları yiyecekler. ...ailelere de bu şekilde... ...ulaşmış oluyoruz. Peki proje sırasında hiç... ...sorun, sıkıntıyla karşılaşmadınız Ya da ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız? Aslında... ...şey... ...tahmin edemediğimiz bir ilgi gördük biz. Özellikle de onu hiç beklemiyordum açıkçası. Mahallenin çocukları... ...yani o eğitim merkezinin olduğu... ...mahallenin çocukları da bize bir süre sonra ilgi göstermeye ve katılmaya başladılar. Ha, ekim alanının olduğu, ekim alanının olduğu yerde, yerde ikamet eden çocuklar. Evet. Normalde kursa devam etmeyen çocuklar. Oradaki çocuklar, onların eğlencesini tabii ki ve üretimini gördükçe... ...onlar da dahil oldular. Onlar da bu üretim sürecinin içerisinde yer aldılar. Her şey bize yardımcı oldu aslında. Çocuklarla olunca her şey güzel. Her şey su gibi aktı. Onlar bütün üretim süreçlerini gördüler... Tabii bir çiftçinin karşılaşıcığı zorlukları da yaşadılar. Onu anlatmak isterim. Tabii. Ee, şu meşhur e, yağmur yağdı ya İstanbul'da. Evet. Daha da boran mı diyelim onu nasıl tanımlayalım bilmiyorum. Selamket. Biz o gün çocuklarla beraber hasat yaptık. Ve aşağı yukarı yağmurun başlamasına 10 dakika kadar kalan bir sürede biz hasatı bitirdik ama şimdi oradaki eğitim sırasında şunu çocuklara açılamaya çalışıyoruz. Tabii ki hani bir üretim sürecini görüyorlar ama Çocukların özellikle gözlem yeteneği yani bunu tabii bir bitkinin ihtiyacı olarak sulama ihtiyacı var mı, çapalama ihtiyacı var mı, bitkinin durumu nedir, hava koşulları nedir, sıcak mıdır, soğuk mudur bunları o seviyede algılatmaya çalışarak bir gözlem yeteneği vermeye çalışıyoruz tabii ki öncelikle. Sonra da alanın planlanması işte alanın planlanması nereye ne ekelim oyunuyla devam eden bir şey. E tabii ki onun içerisinde kardeş bitkiler kavramı işin içerisine giriyor. İşte biz mısırla fasulyeyi beraber ekmeliyiz. Kadife çiçeğiyle domates beraber ekerse birbirlerini destekleri önce bilgi olarak daha sonra da uygulama olarak görüyorlar. Bu sırada hava durumunu gözlemeyi öğreniyorlardı. O gün çok iyi bir deneyim oldu. Bir saat öğleden sonra dört dolaylarında bahçede çalışmalarımıza başladık. Hasat yapılacağını biliyorlardı. Ama iki yandan bize koyu koyu bulutların yaklaştığını fark ettik. Bunu çocuklar fark etti açıkçası. Bulutlar giderek yaklaşıyor. Yapmamız gereken işler var. İşlerimizi tamamladık. Hızlıca hasata giriştiler. Kendileri organize ettiler hasatı. Orada hasat zaten şey kimse kendi hasat ettiğini kendisi tüketmiyor. Çok güzel. Evet, bu, da, bu da bir yeti kazandırmak için. Afrikalıların Ubuntu dediği, hep birlikte, bizim de imeci olarak tanımladığımız, evet. hep birlikte topluyorlar bir havuzda. Daha sonra onu adil bir şekilde hep birlikte paylaşıyorlar. Tabii kendi istekleri de öne çıkıyor. Kimisi biber istiyor, kimisi çeri domates istiyor. Bunları da aralarında anlaşarak takas ediyorlar. İşte bütün bu süreci biz o yağmurun fırtınanın yaklaştığını göre göre hissettik. 10 dakika kadar kala. E, ...hasatımızı tamamladık... ...onlar aldılar ve evlerine gittiler... ...dağıldılar. Biz orada da ...bir buçuk saat kadar mahsur kaldık ama... E, ...çocukların mutluluğu tabii çok güzel... ...o günü hasta unutmayacaklar... ...çünkü bir çiftçinin yaşadığı, yaşayabileceği... ...zorluğu hissettiler. Ürünleri... ...berbat olmak üzereydi ama onlar... ...topladılar, bunu başardılar... E, tabii böyle çalışmalar artarsa, yayılırsa, kentli tarımı dediğimiz kavram gelişirse e, bu yağmurları, boranları tahmin ediyorum daha az yaşarız. Aslında bu e, proje çocukları hem farkındalık kazandırıyor hem süreç takip etmeyi öğreniyor evet. çocuklar planlama yapmayı öğreniyorlar evet. sabır kavramı evet, çocuklar. sabr ediyorlar emek verip karşılığını alma kısmı Aynen işbirliği öyle. paylaşma bir de e, yeni neslin şöyle bir problem var yani e, Mevsimsel beslenmeyi bilmiyoruz. Hangi meyve sebze, hangi mevsim ait, hangi aya ait hiçbir fikrimiz yok. Aslında bu süreç çocuğa bir şekilde bunu da öğretiyor. Mevsimsel ürün takibini kesinlikle yani ne zaman ne yetiştireceklerini ne zaman neyin olması gerektiğini görüyorlar ya da ne zaman neyi yemeleri evet, gerektiğini. Evet, tabii onu mevsim de onlara yardımcı oluyor tabii biz yaz döneminde yaz bitkileriyle bunu sağladık mesela soruyorlardı ıspanak ekmeyecek miyiz onda demir var tabi onu biliyorlar ama hayır ıspanak ekmeyeceğiz çünkü şimdi ıspanak zamanı değil bunu öğrendiler Tabi dolaylı yoldan öğrendikleri için bunu benimseyebiliyorlar. Aslında doğayla bir anlamda bütünleşmeyi öğrenmiş oluyorlar. Gözleme yeteneklerini ortaya çıkartarak bu artıyor. Tabi böyle çocuklar yetiştirmiş olmak onların ailelerini de etkilemeye başladılar. Aileleri de artık... ...gelip soru sorup müdahil olmaya başlıyorlar. Çünkü artık e, bilgileri, görgüleri çocuklarınkilerine yetmemeye Tabii, başladı. Çocuk soru ben, soruyor, aynen, soru. Aynen. Anne, Tabii. soru soruyor, cevap alamayınca anne babam da geliyor. Aynı şekilde onlar da zaten ilgililer. Ailecek hemen hemen hepsi ilgili. Hatta en başta şey vardı bu ekolojik fobi diyebileceğimiz... ...işte böceklere dokunamayanlar Hı -hı. ailelerde. Çocuklar giriyor sağ olsun onlar hemen alışıyorlar ama... Şimdi veliler de alışmaya başladılar ve onların da bir anlamda ufku açılıyor. Tabii bu mutluluk verici bir şey. Çünkü bu dalga dalga yayılmış oluyor. Tabii. Ee, şimdi küçük bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar beraberiz. Tekrar merhaba 94.9 Açık Radyo'da tohumda NASA'da ekolojik yaşam programındasınız. Ben Leyla Aslan Önübay. Konuğumuz e, Ercüment Yıldırım. Yeryüzü Derneği gönüllüsü. E, bize orga ...projesini anlatıyor... Ee, ...peki bir şeyi sormak istiyorum... Ee, ...siz sadece çocuklara ekim dikim yaptırmıyorsunuz... Yok. ...yani bu, bu proje kapsamında... ...çocuklara aslında eğitimler de veriyorsunuz... Tabii. ...o eğitimlerin içeriği nelerdir? Aslında ekolojik alanda olan her şeyi ...eğitimin içerisine dahil... ...ekim dikim bunun bir göstergesi gibi... ...uygulaması gibi oluyor bize... Ekolojik anlamda dediğimiz işte atıkların yönetilmesi konusunda da ara ara sohbetlerimiz ve davranışlarımız oluyor. Mesela bahçemize plastik bir şeyle giremiyorlar söz gelimi. Ya da o hasatı yaparken torba dediğimiz o poşetlerle içeriye girmiyorlar. E ne yapıyorlar? Hiçbir şeyleri yoksa tişörtlerini hani şöyle bu göbek kısmına dediğimiz şekilde dolduruyorlar. Dolaylı bir davranış olarak bunlar Öğrenmiş oluyorlar. Tabi yol gösterici olarak da dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Öte yandan evde zehirsiz ev ortamı dediğimiz ortamı oluşturmak. Mesela yazın başında işte tatile gideceklerdi. İşte haşerat dediğimiz sineklerden rahatsız olduklarını tabi ki çocuklar söylüyorlar ama onlarla nasıl doğal yollarla mücadele edilir bütün bunları da anlatan eğitimlerimiz oluyor. Şimdi kış döneminde bunlara daha çok yer vereceğiz. Çünkü kışın bahçede, açık alanda çok çalışma şansımız olmayacak. Tabii. Kapalı alanda olacak. Biraz daha bunlara ekolojik alandaki duyarlılıklarını arttıracak, atıklarını yönetecek konuları da işleyeceğiz. Oradaki şu anda yapılacak öncelikli hedeflerden bir tanesi zaten bir kompost havuzu oluşturmak. Çok güzel. Tabii ki kompost havuzu oluşturmakla birlikte... Evdeki atıklarını da artık biriktirmeye başlayacaklar. Mutfak atıklarını, diğer atıklarını da bir şekilde biriktirecekler, yönlendireceğiz. Yaz dönemindeki eğitimimizde bunu şöyle başladık. Domateslerin gelişimi bir sürede durdu. Domatesler kızarmamaya ve çocuklarımız <gülüyor> domates yememeye başladılar. O dönemde tabii söyledik bunun çaresi kalsiyum. E, kalsiyumu nasıl alacağız? Her sabah yumurta yiyor musunuz sorusuna evet yanıtı alınca o zaman kabuklarını biriktirin oldu. Aa, çok güzel. Bir sonraki derste tabii ki dağ gibi yumurta kabuklarımız oldu bizim. Onları yumurt, e, domateslerin diplerine serptik. Onlar da e, tabii gelişimine katkı da oldu domatesin. Doğal olarak gübrelenmeyi öğrendiler ve atık olarak, çöp olarak bildikleri bir şeyle beslemeyi görmüş oldular. Tabii ki daha sonra da hasatını yaptılar. Şimdi bu gibi... E, İtilerle, bu gibi eylemlerle onları ekolojik anlamda bir eko okur duruma getirmeye çalışıyoruz tabii ki. Yani aslında şey çok kıymetli. Yani çocuğun yaşayarak öğreniyor olması çok kıymetli ve bu projede buna çok fazla yer veriyorsunuz siz. Peki anladığım kadarıyla Ataşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin de yayınladıkları bu yaz kursu kapsamında bir başlık bu. E, Orgaminik projesi Oradaki eğitimlerden aslında bir evet, tanesi Evet yani ve bundan sonra bütün e, Sürecek yani Süresi olan bir proje değil bu. Değil. Hayat bu, sürdükçe sürmesini evet, bu, diliyoruz Artık Atışehir Belediyesi'nin Kendi bünyesindeki yerel halka verdiği bir hizmet Doğru. Peki e, Diğer belediyelerin de e, Kendi bünyesinde bu tip şeyler Yapabilmesi için ne yapması Gerekiyor mesela size gelip ...konuşması ve bu evet, yeterli mi? Bu, bu kadarı yeterli aslında. Yalnızca belediyelerin istekli olması... ...mümkün olursa da böyle... ...50 metrekare, 100 metrekare... ...bir yer gösterebilmiş olması... ...ki bütün belediyelerin park alanları var aslında... ...böyle bir yer... ...tahsis etmiş olmaları... ...yeterli oluyor. Yani Küçücük bir sınıf gibi bir yerde... ...kötü hava koşulları için düşündüğümüz için... ...bir sınıf gibi diyorum... Böyle bir yeri sağlamış olmaları yeterli oluyor. Belediyeler bunun için aslında ekstra hiçbir hizmi, yükümlülüğe kaplanmıyorlar. Onların içerisinde, envanter içerisinde çapaları da var. Diğer gerekli olan alet ekipmanlar da var ki çocuklar zaten çok azını kullanmış oluyorlar. Herhangi bir zorluğa ve maddi yatırıma gerek olmaksızın böyle bir projeyi başlatabilirler. Oldukça ilgi çektiğini de buradan söyleyebilirim. E, tabii şeyi de aslında o her zamanki idealimiz mesela mahallelerde birçok ağaç var, parklarda mesela var. o ağaçlar genelde aşısız ağaçlar, meyve üretmiyor. E, genelde dut ağaçları üretiyor, o dutlar da yere dökülüyor, sinekleniyor gibi gibi gibi. Oysa ki belediyeler önce olsa e, belirli mahallelerde, belirli günlerde o mesela dutlar ya da erikler o mahallenin çocuklarınca hasat edilebilir. Hatta bu bir eğitim programı dahilinde yapılabilir. Ebeveynler için işin içerisine dahil ettirip reçel yapabilirler ebeveynler. Ve yani bunu şehirde yapabilirler. Uzak bir yerden temin etmeye gerek olmaksızın e, çok kolay yapılabilecek şeyler. İşte Ateşehir'de bir başlangıç oldu. Birkaç belediye e, kendi içerisinde kısıtlı olarak bazı e, çalışmalar yap, yapıyorlar. Ama dediğim üzere toparlayacak olursak çok kolay bir şey. Fazla bir, hemen hemen hiçbir yatırıma gerek yok. 50-100 metrekarelik bir alan göstermek yeterli oluyor. Ekipmanlar zaten var. Oranın toprağı, zaten ekstra bir toprak hazırlığına da gerek yok. Çünkü bizim amacımız toprağı ıslah etmek. Onu çocuklara göstermek ve geri dönüşümü sağlamak. Oldukça kolay yapılabilecek bir çalışma. Var olan çalışmaların içerisine dahil edilebilecek bir dal. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Ercüment programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, evet sevgili dinleyenler, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bu hafta konuğumuz, Yeryüzü Derneği Gönüllüsü Ercüment Yıldırım'dı ve bize Orgaminik e, projesini anlattı. Çok kıymetli bilgiler verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Tohum'dan hasada ekolojik yaşam.